Tekrar merhaba Açık Radyo burası ve Açık vergi programı devam ediyor. Evet, Levent Öget'le beraberiz şu anda. Açık Radyocuların yakından tanıdığı hoş geldin Levent. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkürler davetiniz için. Ne Rica demek değiliz. Elinize sağlık. Bir kitap tutuyoruz şu anda elimizde. Hı. Levent Öget'le Caz Etraflı Konuşmalar. Bence kitap e, ismini taşıyan bir yayın evinde. Evet, bence kitap yayın evi. Ankaralı bir yayın evi. Evet, çok taze yayınlandı. Evet e, Açık Radyo'nun yayınının da vesile e, olduğu bir dizi e, şeyin tartışmanın aslında kitaplaştırılmış hali ve somutlaşmış hali diyelim. E, radyoyu da böylece yerin dibine vurmuş olarak. E, Uzun bir başlıyoruz. yolculuğu oldu evet bu evet. çalışmanın ha haklısın radyoyla başladı. Hı -hı. E, birkaç alan buldu kendisine. Hı -hı. Böyle uzun soluklu projeleri ben biraz seviyorum. Ee, bu, bu alana girmiş oldu. Yani ben bahseder misiniz nasıl başladı? Tabii başladın? radyoda bir sloganla başladı. O sloganı da şöyle belirledik. Yani 2010 kitabın içerisinde bunun detayları tabii ki bulunabilir ama hı hı, şu anda dinleyicinizle paylaşmak için söyleyeyim. Hemen. Lütfen. Ee, çok yoğun konserlerin olduğu bir dönemdi. Ee, pek çok konukla ve konserle. ...o yoğun e, günleri geçirirken e, bir dizi toplantılar yapmak ve Hı -hı. E, olup bitenleri konuşmaktan geçen bir e, istek doğdu. Hı -hı. Ama istek. onun öncesinde e, bütün yapımcılar herhalde kendi Hı -hı. yapımcılıkları içerisinde e, yapmak istedikleri şeylerin içerisinde ...bir takım dertler katabilirler diye düşünüyorum. Hı -hı. O dertlerden bir tanesi e, benim için o zaman, o dönem... Atatürk Kültür Merkezi'nin bir türlü açılamamasıydı. Onunla ilgili bir diziyi yaparken, e, bir takım Doğru. konuklarla görüşürken, e, bir yandan <gülüyor> e, kültür merkezi kapanıyor, bir yandan konser salonları azalıyor ama öbür yandan inanılmaz artan bir dinleyici kitlesi olduğunu tahmin ediyorum ki bu konserler artmaya başladı diye düşünerek bunları bir değerlendirme için almak e, düşüncesiyle yola çıkıldı. Aslında tamamen sonu hedeflenmiş, bildiren bir şey değildi. E, sonuçta radyo programcısının ee, içerisinde bulunduğu şeyi değerlendirmek, e, konuklarla bunları konuşmak, müzik programının içerisine dahil etmek, kendi yapımcılığını zenginleştirmek amaçlı bir şeydi bu. Dolayısıyla da e, bu e, röportajlara başladığımız sırada e, slogan da çok dinledik, biraz e, konuşalımla başladı. Radyo programlarından deşifre edilen yazılara, makalelere ve nihayet kitaba dönüştü. Evet. Yani tam bu noktada özür dilerim. Buradan ayrılmadan çünkü bir şey sormak istiyorum. Az evvel söyledin. Radyoyu yani şimdi içeriği zenginleştirmek ve çeşitlendirmenin yanı sıra bu da büyük kaygılarından birisi tabii ki her, herhangi bir yapımcının. Hı hı. E, ama dediğin de bir yapımcının kendi içinde bulunduğu durum üzerine de düşünmek. Aslında e, senin işte üstünde olan sorumluluğunda olan Dünyanın Cez bölümü de e, az evvel de andın ya AKM'de e, tartışıldı. Biraz format dışına da e, geçiyor, geçiyor olsa da aslında e, bu çok değerli gibi geliyor bana. Yani bir şekilde yayın devam ediyor, bir müzik paylaşılmaya devam ediliyor. Ama bu nasıl oluyor? Bu yayın devam ederken etrafta neler oluyor düşünmek aslında fazladan mesai değil mi? Yoksa başka tınık için ekonomik sebepleri faydalıdır? E, Var ben öyle şey, düşünmüyorum. Ee, fazladan mesaiden e, ziyade e, bu da bunun bir parçası diye düşünüyorum. E, daha samimi olmak, daha samimi durmak gerektiğini düşünüyorum. Bir tarafta e, konser vermek için, Türkiye'yi tanımak için gelen müzisyenler var veya burada bir kitle var bu müziği sahiplenmek istiyor, evet. dinlemek istiyorlar. Ama öbür taraftan da şehrin merkezinde bir konser salonu kullanılamaz hale getiriliyor. Evet. E bir bütüne bakabilmek bir de aynı zamandan ve kitabın içinde aslında söylediğiniz şeylerle de çok örtüşüyor. Yani bir taraftan bakmıyor, izleyiciden bakıyor, dinleyiciden bakıyor, üreten insan tarafından da bakıyor, basıncıdan, e, basılı mecradan da bakıyor. Hı hı. Oradan da bağlarsak demin dedin ya radyoyu yerin dibine sokacağım diye ama evet ilk başta burada oldu. Sonra da bir iki yerde bütün halinde olmadan aslında paylaşıldı daha önce. Evet yani aslında kitabın içerisinde yayıncılarla e, ilgili bölüm de var yani e, o o dönemden sonra e, Hı -hı. bunun şekillenmesine Hı -hı. E, en çok etki eden şey e, Tabii ki bir e, bir plan program içerisinde ilerlendi e, Hı -hı. bunu nasıl yapacaktık haliyle e, bu sorgulamayı yaparken kimlerle görüşecektik İşte müzisyenlerle ayrı bir görüşmeler evet. yaptık e, mekan sahipleriyle Hı -hı. ayrı görüşmeler yaptık ...organizatörlerle, serbest organizatörlerle veya festival yönetmenleriyle ayrı toplantılar yaptık. Hı hı. E, ya yazarlarla, e, caz eleştirmenleriyle gibi e, her alanda e, bu konunun içerisinde olan insanlarla bu toplantıları yaptık. Yani bunlar yayınlarda gerçekleşmiş olanlar. Evet. Sonra bunun e, Açık Radyo'nun sloganıdır ya yani, söz uçar gider <gülüyor> evet. böyle olmasın bu biraz daha paylaşılsın istedim ve... ...açıkçası bunun e, kalıcı hale gelmesi için çabalar sarf ettim. Cazkolik e, sitesinde bir süre yayınlandı, hı hı. E, fa farklı bir formatla e, oradaki dinleyiciye ulaşıldı. Ardından bir edebiyat dergisinde, e, gösteri dergisinde e, bölümler halinde yayınlandı. Hı hı. Daha sonra tekrar elden ve gözden geçirilerek son hali aldı ve bu kitap haline dönüşmüş oldu. İsmini de değiştirdik ee, en başta caz açılımları olarak yola çıkmıştı ama artık hı hı. bu şekliyle anılacak çünkü kalıcı olan hali budur ve umarım caz dinleyicisine bir bir döneme bakış için katkı sağlayabilecek bir çalışma olmuş olur. Evet ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Etraflı konuşmalardan bahsediyoruz. Ben Türkiyet'te caz hakkında etraflı konuşmalar bunlar basılmış halleri bence kitaptan sayesinde oldu. Şimdi sen... ...o saffayı çok hızlı geçtim. İşte ilk önce Ferdun Ertaşkan'ın... ...öncülük ettiği Caz Kolik'te... ...sonra Gösteri dergisinde, sonra da bir yayın dedim. <gülüyor> o evet. ar arayı sormak istiyorum. Çünkü bu çok riskli bir iş. Yani birçok dostumuzda bir araya geldiğimizde aslında... ...yayıncılık dünyasının aslında... ...daha böyle hani para kaygısı odaklı... E eğilimini zaten hepimiz biliyoruz. E zaten bahsettiğim dertler içerisinde... ...caz bir yandan çok kişisel bir yaşantı ama... ...hani gerçeklikte ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Caz kitabı basmaya... ...meraklı çok yayın evi var mıydı onu sorayım? Bence yok. Ee, zaten sosyal medyada biraz bunun şikayetini yaptığım sırada... E, ...bence kitap e, yöneticileriyle bağlantı Hı -hı. kurmam önerildi. Sağ olsunlar bu kitabın basılması için e, gerçekten fedakarlık göstermiş oluyorlar. Çünkü Hı -hı. E, müzik kitaplarıyla bile e, daha ilgili bir yayın stratejileri olan... E, ...yayın geçmişleri olan yayın evleri bile Hı -hı. E, kitaba ilgi göstermekten uzak durdular. Haklı olarak... ...endişeleri var ve... ...kitabın da zorlu bir... ...macerası olduğunu... ...kendi alanında beşinci kitabım olduğu için... Hı hı. ...bunu çok iyi biliyorum... ...hala kitap benim sırtımda bir yük olarak... ...devam ediyor... ...basıp yayınlanması değil... ...ondan sonra o kitabın okuyucuya ulaşması... Başkası. ...başlı başına bir yolculuk ve bunu yayın evleri... ...üstlenmek zorundalar ve... ...bu zorlu bir etap... Evet, yani da tabi kenara bırakmak değil... Evet, de ...o yüzden doğru. bence kitap yayın evi... ...çok değerli bir destekte bulundu... Bu, ...bu son noktaya gelebilmesi çok değerli... ...bizim açımızdan. Dinleyicilerimiz için sorayım... ...diğer çalışmaların nelerdi ...Levent? İlk kitabım... ...yine caz üzerineydi... Hı. ...ben bir fotoğraf sanatçısıyım aslında... Hı. ...işlerimi hep fotoğraf çerçevesinde... Hı. ...o düşünceyle... ...yola çıkarak yapıyordum... ...ancak müzikle birlikte ortak bir... yaşam oldu... ...ikisi bir... ...sürdü benim için... ...zaman zaman müzikle ilgili işler de yaptığım için... Ee, ...ilk kitabımı Caz Fotoğrafları adı altında bir e, fotoğraf albümü olarak yayınladım. Hı hı. Daha sonra yine fotoğraf albümleri yayınlandı. Hı hı. Ee, bundan dokuz sene kadar önce de dördüncü kitabımda bir denemeydi Norgun Yayıncılık'tan. Doğru, evet. evet Vahşi Balık Akvaryum'a karşı bir denemeydi, o çıktı. Ee, bu nihayet beşinci kitabımı çıkarabileceğimi tahmin etmiyordum. İyi, iyi, i̇yi oldu. Evet, bir beş daha olsun umarız. Öyle ümit edelim buradan. Çok teşekkürler. Yayından. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. peki biraz açabilir bu ee, içeriğini kitabın. Şimdi caz fotoğrafçısı olarak Şimdi nitelendiriyoruz seni. Ee, bu çok alışık, alışıldık bir tabir değil aslında bakarsan. Caz çünkü aslında bir müzik. Şimdi biraz şeytan avukatlığını yapıyor gibiyim ama... ...tam da bence kitabın bakıyor olduğu e, perspektifi çok iyi özetliyor. Senin kendini caz fotoğrafçısı olarak adlandırıyor olman... Şunu söylüyorsun kitabın ön sözünde... ...yani bu konuşma işte... ...cazın Türkiye'deki belli ya da tarihi hakkında değil... E, ...gerçekte insanların... ...birebir... ...kimi zaman bir, bir belli bir yalnızlık içerisinde... ...bu müzikle, bu sanat alanıyla... ...kendi başlarına kurdukları... E, ...ilişkilerin bir demeti aslında baktığında... ...farklı sektörlerden insanlar... Hı hı. ...tam da bu... E, ...kitabın bu niteliğini de bence öne çıkarmak gerekiyor... ...yani böyle nasıl söyleyeyim... ...akademik falan bir şey değil... E, Araçta analiz değil sonuçta. Evet. Ama caza meraklılar var bu kitabın içinde değil mi? Hem caz fotoğrafçısı gibi ilk önce biraz garip gelen terimden kısaca bahsedersin. Caz nasıl hayatına girdi ve tam da bu e, bence çok özellikli e, perspektiften biraz bahsedersin. E Tabii uzun soluklu bir konuşma olma, olması gereken bir şey ama toparlamaya çalışayım. Ben rak müziğinin doğuşuna tanık etmiş birisiyim. Ama Türkiye'de de caz Hı -hı. müziğinin. Türkiye'deki caz müziğinin doğuşuna da tanıdık etmiş birisiyim. Hı hı. Böyle bakıldığı zaman da kendimi çok şanslı bir kere görüyorum. Bütün bunları izleyebilecek, gözlemleyebilecek bir süreç yaşamış oldum. Hı hı. Gözlemlemek çok önemli. Kendi alanım olan fotoğrafçılığa müthiş bir kat şey sağlıyor. Olanak sağlıyor bu. Evet. Açıkçası yıllar öncesinde bir... Konser salonunda bir konseri yakından izlemenin ne kadar değerli olduğunu ilk bilenlerden birisiyim. Çünkü hı hı. konser denilen bir şey yoktu ve o konserlere ulaşmak dinleyici açısından çok değerliydi. Doğru. Hele bunu görselleştirmek başlı başına bir şeydi. Hı hı. Bunun ilklerinden birisi e, olma çabasında değildim ama benim yaşamımda bir parçası olmuş oldu. Öyle oldu. Evet. E, demin de söylediğim gibi müzik bütün yaşantımda hep var olan bir şeydi. Ben müzisyen değilim. E, ancak birikimlerimi de doğru değerlendirmek... Ve bunu e, belki şimdi yayıncılık üzerinde, radyo üzerinde sürdürüyor olabilirim ama e, radyoda kalmasını istemediğim için, bunu kitaplaştırmak için bu değerli katılımcılarla bu görüşmeleri yapmış olmam, kendi birikimlerimi onlarla e, karşılaştırmam ve onlar e, onlarla e, onların düşüncelerini bir şekilde bir yere aktarabilmek aracılığını yapmış olmaya çalıştım. Hı hı. E, ne kadar işe yaradı bunu e, dinleyici okuyucu karar verecek. Sonuçta e, bazı adımlar atıp bunlara yer açmaya çalışmak da e, o e, kültürel alanın e, önemli e, köşe taşlarından biridir diye düşünüyorum. Çalışız. Sadece müzisyenleri düşünemeyiz veya hı hı. E, sadece m, ne bileyim konser salonlarını da düşünemeyiz. E, bunları buluşturan... Veya onları e, farkına vardıran başka unsurlar da var. O unsurları da buna dahil etmemiz lazım ama galiba e, bunları konuşmak biraz sürreel mi kalıyor? Bu yaşadığımız e, coğrafyada olup bitenlerin arasında hani şu moda tabir normalleşmenin de olduğu bir dönemde belki e, daha rahat konuşulabilir diye düşünüyorum bunları. Çünkü e, hala sosyal medyada görüyoruz. E, bugün tanık oldum. Ha, gerçekten de çok katılıyorum buna. E, biraz ...daha dansın, kitabın, müziğin konuşulduğu bir dünyada yaşamak isteyen mesajlar görüyorum ki... Evet. ...umarım oraya doğru ilerlenir ki biz de bunların altındaki nedenleri veya sorgulanması gereken şeyleri... ...daha uzun soluklu konuşmalarla, düşüncelerle şekillendirir ve hayatımıza nitelik katabilecek noktaya taşırız diye düşünüyorum bir yandan da. Günlük hayatımızda zaten... Olağan şeyler artık gerçek üstü olan şeyler. O yüzden bu söylediğinize toptan bir özlem duyuyor olabiliriz. Bütüncül bakma meselesini de bir şeyle geri dönmek istiyorum. Aslında demin senin özetlediğin şeydi galiba. Yani kitapta olan şey bir okuyucu olarak karşılaştığımız şey mekan, izleyici, müziği üreten insan. Bir diğer taraftan da aslında profesyonel olmasa da müziği dinleyen bizler için çok fazla bilgi içeren bir derleme gibi. Bir de bir sonraki e, Aya olacak sanıyorum. E, Acaba sormak doğru mu burada onu bilemediğim e, ama haklısınız. O bence de olmalı. Bu zaten bunun parçası olarak hissedilecektir. Hı -hı. Okuyan da bunu hissedecektir. E, kitabın içerisinde bu zaten hep gizli bir e, his olarak sürdürüyor kendisini. Satır o da şu evet. E, bu da yapıldı aslında. Yani Hı -hı. benim e, Geçtiğimiz aylara kadar yaptığım radyo programlarımda yani Dünya'nın Cazı programında hı hı. E, aldığım konukların bazılarıyla amacım o yöne doğru bu konunun evrilmesiydi. O da şu, hı hı. E, bütün bunlardan bahsettik tamam bütün e, uzmanlarla konuştuk her alandaki kişiyle görüştük ama acaba bunun altyapısını nasıl şekillendirebiliriz? Yani Caz'da eğitimin... Hı hı. Ee, çok yönlü bakışından bahsediyorum ama yalnızca bir müzisyenin eğitilmesinden değil, dinleyicinin de eğitilmesinden. Zaten son e, kitabın sonlarına doğru en çok vurgulanan şeylerden bir tanesi dinleyicinin de bilinçlenmesi üzerine çokça sö söylenmiş sözler vardı. Dolayısıyla bunu konu eden ve hı hı. bunu sorgulayan bir toplantılar e, sıralamasını da daha önceki programlarımda yapmıştım belki de şifre edip belki bu kitabın ikinci üçüncü baskılarında ilave bir bölüm olarak veya yeni bir kitap olarak çıkarılabilir diye düşünüyorum çünkü bu da önemli bir konu. Ancak daha deneysel olacağı ortada çünkü Hı -hı. E, sorular çok sorulmalı. Yani biz o programlarda e, bir opera sanatçısını da davet ettik. Genel olarak müzikteki eğitimi e, cazla bağlantılı kuracak, bağlantı kurabilecek şekilde Hı -hı. sorgulayan sorular sorduk. Veya buradaki e, müzik okullarında eğitimini almış caz müzisyenlerini davet ettik. Eğitimlerinin nasıl geçtiğini onlara sorduk. Onlar deneyimlerini anlattılar. Hı -hı. Daha sonra bir yönetmeni bir caz belgeselini çekerken e, çektiği belgeselin Nereye gitmesini amaçladığını ve bunun caz dinleyicisine neler hangi bilgileri aktaracağını e, düşünmeyle ilgili olarak Hı -hı. bu konuya bağlantı kurmaya çalıştık. Hı -hı. E, caz fotoğrafçıları katıldı falan derken bu sürüyordu. E, ve devam etmesini de sağlayabiliriz tekrar. Ancak okuyucunun vereceği reaksiyonlar ve geri dönüşler galiba bize bunu şekillendirmemiz için biraz daha e, motivasyon sağlayacaktır. Onu şu anda Hı -hı. ben de göremiyorum açıkçası ama olmalı diye de düşünüyorum. Yola çık en azından bir kere evet, kapı açılmış. Olmalı da zaten bu bu alanın içerisindeki konular bunlar. Ee, her zaman herkesin yapabileceği şeyler. Ama e, üzerinde de durması, durulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum bir yandan. Çok çok önemli tabii ki. De dinleyici tarafına bakınca şeyin, konunun kendisi de aslında genleşip yeni tartışma alanlarını da açacak. Bu dediğim gibi geri dönüşler çok önemli. Buradan da e, caz severlere duyurumuz olsun bir yandan. Şey merak ediyorum, biz e, en son Bakü'de bir organizasyonda e, yer aldım. Şimdi bambaşka deneyimler olduğunu tahmin ederim. İstanbul'daki caz e, sahnesi, sahne, sahne belki, müzisyenler aynıdır belki ama o şehirde nasıl algılandığını belki biraz konuşmak. Yani şunu merak ediyorum, e, Bakü hakkında hiçbir şey bilmeyerek sorduğumu da itiraf etmediğim en başta ama biraz orayı anlatırsam belki... Caz dinleyicisiyle oradaki ve buradaki arasında ufak bir karşılaştırma belki delikli bir iki adım atmaya sebep verebilir mi diye düşündüm. Tabii anlatırım. Şöyle düşünüyorum. Haliyle yaptığınız işle ilgili olarak donanımlarınız birikimleriniz arttıkça buna bir hacim katıldıkça temas noktaları da artmaya başlıyor. E, caz fotoğraflarıyla başlamış olan görsel e, hı hı. yaklaşımlar, bir süre sonra müzikteki diğer birikimlerinizi ifade etmektiki e, çabalarınız sizi evet. bir yere taşıyor. E, radyoculuk bana e, sevgili Caner beklemi buradan anlıyorum. TRT'de e, yapımcılık e, yıllarımdan sonra büyük ile gerçekleşti ve hı hı. E, önemli bir ifade aracı olduğunu düşünüyorum. E, Yazarlık, çizerlik kısmı da daha öncesinde vardı ama hı hı. radyonun katılmasıyla bunun e, çok iyi bir alana taşınmış olduğunu düşünüyorum. Tırnak için hemen belirtmeliyim. Caz'ın radyoda yaşaması gerektiğine inanıyorum ve hı hı. E, şöyle bir bakın düşünün. Açık radyo gibi Caz'a yer veren çok az radyo çok var az, ve evet. e, ulusal yayın yapan TRT'nin e, yayınlarının azalmamasını diliyorum. Kitapta bol bol bundan da bahsediyoruz. Evet. Çünkü karasal yayın veya... E, kitlelere ulaşmanın en önemli araçlarından biri hala radyo hem de karasal radyo. Yani öyle <gülüyor> internet falan değil. E, pek çok gibi e, biraz daha çok. Pek Hı. çok insan e, ülkenin birçok yerinde ve farklı coğrafyalarda bu müzik türünü dinleyebilmek için hala radyoya ihtiyaç duyuyor ve bu olmalı. E, e, bu birikimler ve paylaşımlar arttıkça halde demin de söylediğim gibi temas noktaları artması e, danışmanlık boyutunda bazı sorular veya işte yaklaşımlar getirdi benim alanımdaki birikimlerime. Bunlardan bir tanesi olarak e, ortaya çıktı Bakü'deki Caz Festivali'ne katılım ve Arnavutluk jazz Festivali'ne danışmanlık. Her iki festivale de e, ülkemizden bizi temsil eden caz topluluklarını, caz müziyenlerini götürmek şeklinde hı hı. bir e, yolculuğu vardı. Hı hı. Ama e, Bakü'deki ...bildiğimiz caz festivali değil... ...bu Bakü Türkiye Büyükelçilik... ...caz festivali olarak yeni bir festivaldi... Hı. hala bazı bir takım sıkıntıları vardı... ...ben danışmanlık diye başlayıp... ...orada bayağı... E, ...festivalin <gülüyor> yönetmenlik, yönetmen yardımcılığı ...gibi bir duruma düşürebilecek... E, ...noktalarda... E, ...çaba gösterdim, iyi de oldu... ...benim için de bir deneyim oldu ama... E, ...Arnavutluk'la Bakü çok çok farklı... ...tabii e, nasıl değerlendirilebilir... E, Kitabın konusunun dışına çıkmadan şöyle söyleyeyim. E, her iki ülkede de e, caz kültürünün bizdeki kadar geç, eski olduğunu... Hmm. ...hatta Bakü'de e, çok daha eski olduğunu daha da eski. söyleyebilirim. E, ancak e, bizdeki kadar etkili değil açıkçası. Bizde çok değerli festivaller var. E, ve çok önemli organizasyonlar oluyor. Çok önemli etkinlikler gerçekleşiyor. E, buradaki İstanbul'un bu... Köprü durumu ve e, cazibe merkezi olması hı hı. çok değişik bir noktaya taşıyor ki zaten bunu e, gördük yıllar evvel birkaç sene önce e, Dünya Caz Günü'nün İstanbul'da yapılmış evet. olması buna hı hı. bir örnektir. E, kitapta da bu konudan da çok bahsettik. E, o bakımdan İstanbul gerçekten çok farklı bir konumda. Ancak Arnavutluk ve Bakü'de caz gerçekten abartılmadan, parlatılmadan içten içe dinlenilen bir müziktir. İçten içe. Evet. Evet burada gerçekten İstanbul'da tam da dediğiniz gibi sahnenin önünde yer alan e, türlerden bir tanesi. E, aslında bakarsanız çok doğru. Yani e, bu da aslında pek çok e, girişimin olunak bul, bul, bulabileceğine dair de bir işaret e, kanımcı ama... ...kitapta işaret edilen pek çok e, zorluk var e, muhatapları tarafından e, dile getirilmiş olan. Evet e, ama her debinde dedik ki işte çok da depresif bir ruh haline düşecek bir şey de yok aslında. Yani o kadar kötü bir halde de değiliz en azından bu kitap elimizde duruyorsa e, illaki çoğalacaktır. Hala ee, umut var diyorsun yani. İnisiyatif öyle diyorum her zaman. Var mı? Bir aralığa bakışı açısından e, kitap birçok şey söyleye olabilir ama bugün mesela o kitapta röportajını yaptığımız e, mekan sahiplerinden, caz kulübü evet, sahiplerinden mesela. bir tanesi kulübünü kapatmış durumda. Kulübü. Yani e, devam ediyor belki e, içinde röportajını yaptığımız e, caz müzisyenlerinden... E, ...yanına birikileri daha ilave olmuştur veya bazıları artık müzik yapmaktan vazgeçmiştir gibi Hı. diyebiliriz. Yani aradan topu topu bir iki yıl geçmiş olabilir bu konuya ilk başladığımız günden bu yana ama birçok şey değişiyor. Ama öte yandan da bu kitabın içerisindeki konuşulan veya saptamalarda bulunan konuların birçoğunun asla değişmediğini... ...ve Hı. hala çok taze olduğunu hatta üzerinde çok daha fazla düşünülüp konuşulması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Fırsat verdiğiniz için. Katıldığınız için. için Komşuyuz bir saatlerimiz komşu. Dünyanın cazıyla açık dergi arasında. Evet, yarın akşam duyacağız sesinizi bir kere de. Bugün de bir... Evet, perşembe günleri benim günüm. Caz kuşağı, Dünyanın cazı aslında kuşak programı olduğu için çok değerli bir kuşak o. Evet. Gerçekten birçok müzisyenin katıldığı aynı zamanda birçok dinleyicinin de oradan cazda, cazda çok keyifli dakikalar elde ettiği bir tür olduğunu bir alan olduğunu düşünüyorum. Evet, sayenizde. Elinize sağlık. E, bu arada yani. hem komşuyuz hem de aslında daha önce sanırım 98 miydi? Açık dergiye bir kere Hadi daha konuk olmuşsunuz. Evet, evet. Açık dergiye 98 yılında bir etkinliğim için katılmışım. Şu anda hatırlayamıyorum. Bu kaseti <gülüyor> görünce hatırladım size göstermek istedim. Konuk olmuşum o zaman da. 98 herhalde öbür radyonun harbi Harbi yılları tabii. Harbi yılları bu. ...hatta Ömer Matre'ye sordum... ...üçüncü yılımızdı dedi... ...tabii 95'te evet. kurultuna Hı -hı. göre... ...evet o günlerden bir anı bu da... ...ama hatırlamıyorum diyorsun... <gülüyor> ...içini hatırlamıyorum... <gülüyor> ...herhalde <gülüyor> kitapla ilgili olabilir... ...ilk kitapla ilgili olur o yıllara yakın çünkü... ...doğrudur valla bizde de bant önümüzde duruyor... ...kulak atalım... Evet, ...kasetçelerler hala varken... ...evet aynen öyle peki... <gülüyor> ...buradan ilk emaresini verdik... ...bir yerde bir sürpriz yaparız... Ee, Umuyoruz. ...yayınla ilgili 20. yılın içerisindeyken... Görüşmek üzere Levent. Çok teşekkürler. Teşekkür, evet. teşekkür ederiz.